Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın Şefaati Mahşerin sıkıntısı olunca gayet çetin, şefaat çağırarlar halk bundan halası için. Önce, Adem Nebi'nin varırlar huzuruna. Bu sıkıntılarını söylerler önce ona. Derler ki, ey babamız ve ey Hazreti Adem, sen Allah'ın Resulü aziz ve şerifsin hem. Halimiz pek fenadır. Şefaat et ki bize, buyursun Hak Teala ne hüküm verir ise. Artık hesabımıza başlasın ki Rabbimiz, zira bu sıkıntıya kalmadı takatiniz. Adem Aleyhisselam özür beyan ederek Nuh Aleyhisselam'a buyurur onları sevk. Bin sene müşavere ederek sonra onlar Nuh Aleyhisselam'ın huzuruna varırlar. O da layık görmeyip şefaate kendini İbrahim Peygamber'e söyler gitmelerini. Onlar yine bin sene ederek müşavere giderler bu seferde İbrahim Peygamber'e. O da özür dileyip geri çeker kendini ve Musa peygambere söyler gitmelerini. O da özür dileyip onlara der ki hemen, talep edin siz bunu gidip İsa Nebi'den. Ona gidip derler ki, ya İsa bize acı, bu halden halası için sen ol bize aracı. O da özür dileyip buyurur ki onlara, gidin siz bunun için Hatemül Enbiya'ya. Çünkü peygamberlerin odur en şereflisi. Odur Hak Teala'nın en kıymetli nebisi. Hep onun hürmetine var oldu bu kainat Siz şimdi gidip ondan talep edin şefaat. Onlar bunu duyunca, Pek fazla sevinirler. Hemen Resulullah'ın minberine gelirler. Derler ki, elbette sen Habibisin Allah'ın. Habib en iyisidir bütün vasıtaların. Biz Hazreti Adem'e gittikse de ilk kere, o havale eyledi bizi Nuh peygambere. Ona gidip arz ettik bu fena halimizi. İbrahim peygambere gönderdi o da bizi ona gidip söyledik derdimizi bu defa, o da gönderdi bizi Musa Kelimullah'a. Ona dahi giderek arz edince nihayet dedi, İsa Nebi'den isteyin yardım medet. En son ana gittik ki şefaat etsin bize, lakin o da gönderdi bizi Hazretinize. Kalmadı senden başka bir kimsemiz gidecek. Merhamet et ki bize, Halimiz fecidir pek. Dayanılmaz hal aldı artık bu azabımız. Sen şefaat ile ki başlasın hesabımız. O nasıl hükmederse ona mahkum olalım. Yeter ki bu azaptan bir kere kurtulalım.